وَجَعَلَ ف۪يهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُن۪يهُ Gökte birçok burçlar yaratan ve yine o gökte bir kandil ve aydınlatan, aydınlık saçan bir ay yaratan Allah'ın şanı ne mübarektir. هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً Aydan ve Güneş'ten bahsedildi hemen arkasından gece ve gündüzden bahsediliyor. Geceyi ve gündüzü biri diğerinin yerine geçecek şekilde yaratan odur. Ama kimler için faydası ne? Limen erada en yetzekra ev erada şukura. Öğüt ve ibret almak isteyen yahutta Rabbine şükretmek isteyen kimseler için geceyi ve gündüzü yaratmıştır. Çünkü gece ve gündüzün oluşması aynı zamanda biz insanlar üzerinde sayısız nimetlerin de ortaya çıkmasına bir sebeptir. Onlardan istifade etmemize bir sebeptir. Ayın, güneşin, semanın, gecenin, gündüzün Yaratılmış olması insanların aslında Rablerine dönmeleri için birer öğüt birer hatırlatmadır. Onun için ayet-i kerime limen erade en yedzekkera ev erade şukura diye bitiyor. Öğüt almak ve Allah'a şükretmek isteyenler için bunlar birer ayettir. Bu ayetin neticesinde bu ayetlerin yani ilahi belge ve delillerin üzerinde gerektiği gibi tefekkür eden, Allah'a şükretmek isteyen kimseler haliyle bu aldıkları öğüt ve ibretler istikametinde ne yapacaklardır? Bir hayat sergileyeceklerdir. Bir şekilde hayatlarını düzenleyeceklerdir. Ona göre tanzim edeceklerdir. İşte surenin başından beri surenin bizi vardırmak ve getirmek istediği hedef budur. Biraz sonra okuyup niteliklerini öğreneceğimiz insan tipini yani Allah'a kul olan insan modelini ortaya çıkarmaktır. Kur'an-ı Kerim'in Gayesi budur. Burada bu, bu ayet-i kerimelerde söz konusu edilecek bazı nitelikleri anlatılacak, insanı ortaya çıkartmaktır. Bu insanların özelliklerine çok enteresandır. Diyor ki Estağfurullah 63. ayet ve ibadur rahman. Rahman'ın kullarına gelince kimlerdir? Rahman biliyorsunuz Cenab-ı Allah'ın Allah ismi celalinden sonra en çok kullanılan İslam'dan önce de cahiliye dönemi Araplarının Allah hakkında kullandıkları mübarek bir isimdir. Onlar o kimselerdirler ki اَلَّذ۪ينَ يَمْشُونَ alal Ardı Hevle. Onlar yerin üzerinde yumuşak bir şekilde yürürler. Evvela Allah bu kulları kendisine izafe ederek Rahman'ın kulları, O'nun kulları diye bunları ne yaptı? Şereflendirdi. Nasıl ki Beytullah derken Allah'ın evi derken o evin Allah'a izafe edilmesi neticesinde ne kadar azametli olduğunu işaret etmek anlatmak istiyorsak burada da Cenab-ı Allah bu kulları kendisine izafe etmek suretiyle ne yapmış oluyor? Onları yüceltmiş oluyor. Yüceltmiş oluyor. Şereflendirmiş oluyor. Allah'ın kulu olmak kadar büyük bir şeref yoktur nübuvvetten sonra. Hatta nübuvvet Kullukla beraber daha güzeldir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Allah tercih hakkı tanıyor. Diyor ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Seç istediğini seçebilirsin. Kral bir nebi mi olmak istersin? Kul bir nebi mi olmak istersin? Cebrail aleyhisselam peygambere işaret ediyor. Miraç'ta işaret ediyor. Mütevazılığı seç diyor. Mütevazıyı seç diye işaret ediyor. Peygamber aleyhisselatü da kul bir nebi olmayı tercih ediyor. Abd bir nebi, kral bir nebi, hükümdar bir nebi değil. Bir kul gibi yaşadı Ali Aleyhisselam. Bir kral gibi yaşamadı. Vefat ettiğinde zırhı evine almak istediği un karşılığında borçla aldığı un karşılığında bir Yahudi'de ödünç idi. Bir Yahudi'de zırhı ödünç Zırh bu peygamber için çok önemliydi. Niçin? Çünkü bu peygamber ne demiş aleyhissalatü vesselam? Bu peygamberin dini neyi emretmiş? Cihadı emretmiş bir dinin peygamberi. Bakın. Uhud'a gittiği zaman iki zırhı üst üste giyen bir peygamber bu. Zırh onun için çok önemli. Cihad ediyor çünkü. Ve zırhını ödünç veriyor. Daha doğrusu rehin veriyor. İpotek ediyor. Yahudi tamam diyor ben sana istediğim unu veririm ama benim paramın ödeneceğinin teminatı ne? Haklı. Haklı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zırhını ödünç olarak gönderiyor. Rehin olarak gönderiyor. Aldığı ödünç un karşılığında. İşte kul peygamber böyledir. Abd bir peygamber. Şerefi bu. Ubudiyet, dolayısıyla Allah'a umudiyet kadar büyük bir şeref yoktur. Allah'ın kulu olmaya ne kadar hak kazanırsak o kadar şerefliyiz. Dolayısıyla şeref günümüz maddeleşmiş dünyasında itibar edildiği gibi sahip olduğun imkanlarda değildir. Servette, makamda, mevkide, arabada, parada değildir. Dünyevi hiçbir şeyde şeref yok. Dünyevi mal, mülkle şeref sahibi olduğunu zanneden unutmasın. O bugün var, yarın yok. Varlığı senin hayatın boyunca devam etse bile, kabre kadardır. Ondan sonra mirasçılar onun için belki kavga bile ederler. Hiç sen onu kendine ait kabul etme. Ne diyor Aleyhisselam? Kabirin ağzına kadar Adem oğluyla üç şey beraber gelir. Ameli, malı ve sevenleri, ailesi. İkisi geri döner, birisi onunla beraber kabire girer. O da amelidir. Yani ubudiyetidir. Yani Allah'a kulluğudur. Ne kadar Allah'a kulluk etmişse kabirde onunla o girecektir. Daha başkası yok. Bir dirhem fazlası yok. Ha, i̇sterse batıl inançlarda olduğu gibi seninle beraber en sevdiğin eşyaların bilmem nelerin vesairelerin olsa bile Allah kıymeti yok. O ayrı bir ahmaklık zaten. Yerin altına gömüyorsun serveti Çürüyüp gidecek. Ne yapacak ki onları? Hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla şerefimiz bizim Allah'a kulluktadır. Başka hiçbir şeref peşinde olmamalıyız. Ve biz de başkalarında hiçbir gücün etkisi altında kalarak ondan dolayı eğer o güç bizde yoksa ondan dolayı kendimizi ondan daha aşağılarda görmemeliyiz. Nasıl ki bir kimse sahip olduğu güç ve imkanlardan ötürü kendisini yukarılarda görmesi hiçbir kıymet ifade etmiyorsa, kendisinde yok başkasında olduğu için kendisini ezik hissedenin de bu ezikliğinin Allah'a kullukla bir alakası yoktur. Olmaz. Rivayete göre Ömer radıyallahu Medine'nin dışında gezerken bildiğiniz hikayedir. Çocuklarını, yetimlerini, torunlarını uyutmaya çalışan kadın Hazreti Ömer konuşuyor. Aralarında şu konuşma geçiyor diyor ki, neden diyor Ömer'e gidip halini arz etmedin? Sana yardım edecekti diyor. Niye Ömer'e gidecekmişim ki diyor. Benim babam onun babasından daha kerimdi. Uhud'da Peygamber Efendimiz ile beraber cihad olmuştu, Şeyin düşmüştü diyor. Bu budur. Müslümanların halifesi o zaman Hazreti Ömer'in egemen olduğu topraklar Arap Yarımadası dışında, İran'dan bugünkü Libya'nın sınırlarını da geçmişti. Mısır, Sudan'ın kuzey kısımları, yani Mısır'ın güneyi, evet Mısır'ın ötesi Ömer, r.a'nın kurduğu veya başkanlığını yaptığı İslam devletinin sınırları içerisindeydi çadırda yaşayan yetimlerini açlıktan avutmaya çalışan bir kadıncağız Ömer'i bir şey görmüyor. Niçin? Çünkü bu din insanlar için bir ölçü getirmiştir. Nedir bu ölçü? İnne ekramekum indallahi etkad. Allah nezdinde en değerliniz En şerefliniz En müttaki olanınızdır En müttaki olanınızdır Ben mi senden müttakiyim Sen mi benden müttakisin Allah bilir O halde Ne benim malım mülküm Ne senin malın mülkün Dolayısıyla birbirimize karşı Kendimizi aşağılarda veya yukarılarda Göremeyiz Çünkü bunlar ölçü değil Ölçü ne? Rahmanın kulu olmak. Kulluk mertebende nerelerdesin? O kadar yükseksin. Fakat bu öyle bir yükseklik ki kulluğun ilerledikçe mütevazılığın artar veya artmalı. Allah'a kulluk şuurunda olan bir kimse hiçbir surette kendisini başkalarından yukarılarda göremez. Bir de burada Allahü Teala'nın bunca esması arasında bunca güzel ismi arasında kullar Allah'ın Rahman ismine izafe edilmiş. Bunun da özel bir manası var. Mesela ibadul Cebbar da denilebilirdi. Değil mi? İbadul Aziz de denilebilirdi. Aziz olan Allah'ın züntikam olan Allah'ın kulları da denilebilirdi. Fakat denilmedi. Niçin? Cebbar olan Allah'ın cebarutu hatırlatılarak yeryüzünde yumuşak yürürler denilmesi Kur'an'ın fasahat ve belagatına uymaz. Rabbani fesahate güzel anlatıma uygun değil. Gazaptan bahseden bir ...muhtevada... ...ayeti kerimeyi... gafur rahim ile bitiremezsin. Nitekim bir bedevi ...şu anda ayeti kerime hatırında değil... ...böyle bir ayeti kerimenin okunduğunu... ...işitiyor. Azap ayetinden bahsediyor. Kur'an'ı okuyan... ...gafur ve rahim gibi... ...rahbet ifade eden... ...Allah'ın isimleriyle bitiriyor. Bu Allah'ın kelamı olamaz diyor. Allah'ın kelamı böyle olamaz diyor. Niye? Niye? Çünkü gazap belirten ayet-i kerimeler rahmetle biterse olmaz yani. Olmaz. Hem Allah'ın rahmetinden bahsedeceksin hem kafirleri azaplandıracağından bahsedeceksin. Uymuyor diyor. Uymuyor diyor ki Bedevi. Olmaz diyor. Çünkü Bedevi dili iyi biliyor. İyi biliyor. Dili karışmamış. Dil zevki bozulmamış. Dil zevki bozulmamış. Burada da Rahman diyor Cenab-ı Allah. Rahman'a izafe ediyor. Rahman'ın o kulları, o merhameti, dünyayı ve ahireti, mümini ve kafiri, dünyada kuşatmış olan Rahman'ın kulları, öyle kullardır ki, اَلَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنَا Yerin üzerinde kibirlenmeden, yumuşacık yumuşacık basar giderler. Kibirlene kibirlene, Ayaklarını yere pat pat vurarak herkes baksın bana. Herkes efendim söyleyin beni görsün benim ne biçim böyle küçük dağları yürü, ben yarattım edasıyla görsünler. Yolda adam görsünler falan edasıyla yürümezler. Yerin üzerinde yer nedir? Yer zilletin simgesidir. Buna rağmen bu yere büyüklenerek basarak yürümezler gelmezler yumuşaklıkla yürürler. Yumuşaklıkla yürürler. İnsan niçin kendisinin de büyüklük hisseder? Kendisinin bir şeyler olduğunu zannettiği için. Ama yok değilsin. Sen kulsun. Allah'ın kulusun. Yumuşak yürüyeceksin. Aynı zamanda bunlar, bu kullar, kiminle nasıl hitap edeceklerini, nasıl muhatap edecek, muhatap olacaklarını da çok iyi bilirler. Herkese layık olduğu şekilde davranırlar. <gülüyor> derler ki ve وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا selam." Cahiller onlarla muhatap olduğu vakit onlar selam derler. Yani selamu aleyküm değildir burada kasıt. Kasıt o değil. O cahillerin cahilliklerinin Şerrinden, zararından, cahilliklerinden kendilerini ve çevrelerini koruyacak türden hitap ederler. Onun şerrini taşıracak, taşkınlaştıracak, daha ileriye götürecek şekilde değil. Yani çok affedersiniz, daha çok kokması için pisliği karıştırmazlar. ...yerinde bırakırlar. Cahile... cahitçe hitap edersen... ...kötü. Olgun, akıllı, güzel... ...onun seviyesinden... ...yükseklerde, ifadelerde ise... ...kaliteli bir şekilde... ...onu muhatap alırsan... ...o da kötü. Niye kötü? Çünkü... kuyumcuya, daha doğrusu kömürcüye mücevherat satmak gibidir. Kömürcü mücevherata ancak kömür gibi muamele eder. Değil mi? Kömür ile elmasın kimyasal formülü aynıymış. Şöyle mi ki? bilenler burada bir şey yok. Tamam mı? Aynı bir Ve dolayısıyla kömürcü elmasa da kömür muamelesi yapacaktır budur. Bu Onun için herkese ehil olduğu, layık olduğu, anlayabileceği, kavrayabileceği bir hitap bile hitap ederek muhatap olduğunuz zaman o hitaptan zarar görmeyeceksiniz. Bunun tersi de doğrudur. Konuştuğunuz zaman, konuşturduğunuz zaman Size ve çevresindekilere konuşmalarıyla, irşatlarıyla, yönlendirmeleriyle faydalı olacak var mı şimdi kalmış motiplerden bilmiyorum veya çok azdır. Faydalı olabilecek insanlar vardır. Bunlar genelde bu gibi tipler sen konuşturmadan konuşmazlar. Konuşturmasını bilirseniz veya münasebet gelmemişse konuşmazlar. Ama konuşturmasını bilirseniz size ve yanınızda bulunanlara çok faydalı olurlar. Bunun aksi de doğrudur yani. Dolayısıyla muhatabınızın konuşması halinde sizin de ona nasıl hitap edeceğinizi, nasıl konuşmanızı sürdüreceğinizi veya keseceğinizi iyi bilmeniz lazım. Bu Müslümanın aynı zamanda ifadelerinde ise eskilerin tabiriyle diyelim bir kelam erbabı olmasını gerektiriyor. Muhatabını tartabilen, ölçebilen, onun konuşmasının neticesinde nasıl bir hadise veya nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını Kestirebilen bir kratta olmalı Müslüman. Bu adam cahil. Konuşturdukça ortalığı berbat edecek. Birisi ise esen bir şekilde onun zararını bir yerde veya konuşmasının olumsuzluklarını bir yerde kesecek şekilde. Bununla birlikte başka türlü onu olumsuzluklara da itmeyecek bir şekilde orada meseleyi esenlikle sonuçlandıracak bir tarzda muhatap olurlar demek istiyor. Söyleyecekleri sözlerle o adamın zararını bir yerde durdururlar. Konuşmasının söyleyecekleri zararını durdururlar. Daha ileriye gitmesini sağlamazlar veya gitmesine imkan vermezler. Mesela İslam ilimleri daha doğrusu İslam tarihinde oluşmuş ilimlerden birisi de cedel ilmidir. Cedel ilmi. Yani Diyalektik dedikleri ve ortak karşılıklı konuşma ilmi. Tartışma ilmi. Bu ilmin edeplerinden birisi de şudur. Diyor ki Müslüman bir kimsenin tartışmadan bir tek maksadı vardır. Hakkın, doğrunun neyse ortaya çıkmasına yardımcı olmak, bunu sağlamaktır. Eğer tartışma o hedefe gidiyorsa ve bu istikamette yol alıyorsa, doğrunun benim ağzımdan çıkması ile muhatabımın veya benimle tartışanın Ağzının dan çıkması arasında bir fark görmemeliyim. Çünkü önemli olan ne? Doğrunun, hakkın ortaya çıkmasıdır. Ha ben söylemişim, ha benim vesilemle veya konuşmam neticesinde muhatabım söylemiş. Hiç fark etmez. Hatta benim söylediğim yanlışsa, hakikat ortaya çıktıktan ve benim tarafından hak olduğu görüldükten sonra onu kabul etmem gerek. İnadına karşıdaki doğru söylüyor ama ben doğruyu kabul etmeyi sözümden dönmeyi kabullenemiyorum. Kibrin büyüklenmenin dadiskasıdır. Kullukla bağdaşmaz. Kulluğa en ters olan hadise kibir bir diğeri de riyakarlıktır. Çünkü kul. Rabbinin, Efendisinin, Rahmanın gizli ve açık her halini bildiğini kabul etmek, bilmek ve inanmak zorundadır. Evvela bunu bilmezse, buna inanmasa kulluk yapamaz ki. Onu gördüğü ve görmediği her yerde ona bağlanamaz ki. Peki kul ne? Kulluk ne? Kulluk allah Teala'nın kalbimizle, dilimizle, elimizle Ayağımızla, gözümüzle, fikrimizle, kısacası bütün maddi ve manevi yani güç ve takatlerimizle hepsiyle hepsinde Allahü Teala'ya itaat etmek demektir. Kulluk budur. Bütün varlığımızla Allah'ın emirlerini yerine getirmenin gayreti içerisinde olmak, yasaklarından kaçınmak. Kulluk bu. İşte bunlar Rahman'ın kulları olurlar. Bu Rahman'ın kulları da yeryüzünde sükunetle yürürler. Büyüklenerek yürümezler. öbürlenerek yürümezler. Efendim ve bu şekilde cahil kimseler de onlara sataşacak olurlarsa veya bir noktadan itibaren abuk sabuk affedersiniz konuşmaya başlayacak olurlarsa onları selametli bir şekilde... Esenlikli bir şekilde durdurmasını veya onlara muhatap olmamasını bilirler, becerirler. Ayet-i Kerime elbette ki efendim, e, kafirlerle de kullanılacak veya kafirlerle sohbette, konuşmada, tartışmada uygulanacak bir ayet kelimedir. Ama elbette ki bu ne zaman için söz konusudur? Müslümanların küffarla cihad etmelerini söz konusu olmadığı hallerde söz konusudur. 64. ayet kelimə çok kısa özlü fakat galiba her geçen gün Biraz daha ihmal edilen bir ayet-i Gereğince amelin ihmal edildiği bir ayet-i <Gülüyor> Veya azaldığı. Daha az amel edilen bir ayet-i kerime. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَ وَقِيَامًا Ve onlar Rahman'ın kulları o kimselerdir ki geceyi Rablerine Secde ederek, kıyamda durarak geçirirler. Bütün gece kastettiği o değil. Bunun asgarisi var, imkanlara göre azamisi var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bazı hadis-i şeriflerde anladığımız kadarıyla aynı gece içinde üç defa uyuyup uyanıp teheccüd kıldığını biliyoruz. Bir gecede üç defa uyuyor, uyanıyor, tehcüt kılıyor, bir daha uyuyor, bir daha uyanıyor, bir daha uyuyor, bir daha uyanıyor, uyanıyor tehcüt kılıyor. Rasulullah Aleyhisselam için farz bir ibadettir. Tehcüt teşvik edilen bir ibadettir. ashab ı Kiramdan İb. Abdullah bin Abbas ve bazıları derler ki. Bir kimse eğer yatsıdan sonra dört rekan dahi kılacak olursa bu ayet-i kerimenin kapsamına girer. Yani geceyi kıyam ve secde ile geçirmişler arasında sayılır. Bu elbette ki bu sınıfa girmek için asgari olandır. İlerisinin de elbette sınırı ne? insanın gücünün takatinin kaldırabileceği kadardır gece ibadeti Kur'an-ı Kerim'in de söylediği gibi inne nâşi'etel leyli hiye eşeddu vat'an ve ekve mukila şüphesiz diyor geceleyin uyanıp kalkıp ibadet etmek manası kısaca bu etmenin insan üzerindeki kul üzerindeki etkisi daha fazladır ve kişi orada ne söyleyeceğini daha güzel söyler, daha doğru söyler. Niçin? Çünkü gündüzün meşguliyetleri geceleyin insanı rahat bırakır bir parça. Özellikle uyuduktan sonra uyku çok acayip bir haldir. İnsanı sadece bedenini dinlendirmiyor, duygu dünyasını da rahatlatıyor. ...duygu dünyasını da rahatlatıyor. Çoğu kimse... ...günlük yaşantısına göre... ...bir uyku uyur... ...fakat uyandıktan sonra... ...o günlük yaşantısında da... ...bir etki kalmamış olur. Niçin? Çünkü uyku... ...o etkiyi alıp... ...götürmüştür. Veya en azından büyük ölçüde ne yapmıştır? Hafifletmiştir. Hafifletmiştir. Uykunun böyle bir güzelliği var... İşte bu güzellikten sonra güzelce insan uyuyor, bedeni dinleniyor. Gündüz yorgunluğunu, hem zihinsel yorgunluğunu, ruhsal yorgunluğunu, hem bedeni yorgunluğunu ne yapmış oluyor? Atmış oluyor. İşte bu rahat ve dinginlik içerisinde. Dünya da rahat. Dışarıdaki gürültü, patırtı, senin hesabın, kitabın vesaire hiçbirisi yok. Ve bu vaziyette sen Allah'a yöneliyorsun. Daha rahat bir kalp. Daha huzurlu bir ruh ile Allah'a yöneliyorsun. Daha temiz duygularla O'na yalvarıyorsun. Kulluğunun şuuruna, acziyetinin farkına daha çok vararak O'na secde ediyorsun, O'na ibadet ediyorsun. Haliyle keyfiyeti bu kadar yüksek olacağı için Allah nezdindeki kıymeti de daha çok olacaktır. Daha çok olacak. Dolayısıyla Cenab-ı Allah burada bizleri gece ibadetine yönlendiriyor, irşad ediyor. Gece ibadetinde yalnızsınız. Kimse sizi görmez. Kimse sizi görmez. Dolayısıyla ibadetin ihlasını etkileyen dış faktörlerden nesiniz? Uzaksınız. Onun için bu ibadete elimizden geldiği kadar kıymet verelim. İmkanımız olduğu kadar. Haftada bir mi kalkarsınız? Üç günde bir mi? iki günde bir mi? Nadiren mi kaçırırsınız? Nadiren mi kalkarsınız? Ama bir şekilde bu ibadetin zevkinden, lezzetinden, faziletinden hiçbir Müslümanın kendisini mahrum etmemesi lazım. Gündüzün elde edeceğiniz bu manevi ifade elindeyse e, has depolayacağınız bu manevi enerji gündüzün sıkıntılarını daha kolay atlatmanızda da size inşallah yardımcı ve destek olacaktır. Rabbim gece ibadetinin bereketinden feyzinden hiçbirimizi mahrum etmesin inşallah. Rahman'ın kulları Geceleyin de kalkıp ibadet etmekle birlikte gece aynı zamanda kabrin karanlığını ve ondan sonrasını da hatırlatan bir zaman dilimi olmalıdır. Böyle bir dilimdir. Gecenin çok güzellikleri var. Bu da gecenin bir başka güzelliği. Ne diyor Yunus Emre? Ya Rab, ne olacak halim? Kabre vardığım gece. Arzonun caham halim kabre vardığım gece. Bu hali düşünmek zorundayız. Müminin bu hali hatırlaması lazım. Ey ee, orada istesen de kimse ablumda gelemez. İsteseler de yanına gelemezler. Yalnızlığa mahkum olacağız hepimiz orada. Hiç şey değil. Biz ve amellerimiz, biz ve Rabbimiz baş başa kalacağız. Onun için o ana, o andan itibaren başlayacak hayata şu dünya hayatı tükenmeden hazırlıklarımızı sağlam yapmamız lazım. Buna dikkat edeceğiz. İşte hemen derler. Velzîne yekûlûne rabbena sırif 'annâ 'azâben cehdenâ. İn 'azâbehâ kâne harâme. Ya. Ve onlar derler ki Rabbimiz cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü orası oranın azabı garamın Türkçe karşılığı borca batmak demektir iflas etmek demektir Gur borçluluk hali İslam hukukunda bir kimse eğer borcunu ödemiyorsa mesela alacaklığının o kimseyi evine girinceye kadar bir gölge gibi takip etmesi hakkı vardır. Şu an için çok anlamsız bize geliyor. Veya bazılarımıza veya bazılarına daha doğru Ama insanların ifade yerindeyse izzet-i nefislerine, şeref ve düşkün oldukları bir zamandan bahsediyoruz. Herkes bakacak ki a filan kişinin arkasında alacaklısı var. Bu adam borcunu ödemiyor. Yani bugünkü tabirle çeklerinizin ödenmemesi neticesinde bankada kredinizin sıfırlanması demek. Toplumda böyle sıfırlanıyor adam. Kıyas edilmez bankadaki kredi alma imkanının sıfırlanmasıyla. Toplumda şerefin, izzetin, haysiyetin sıfırla diyor. Senin alacaklığın senin arkandan gidip geliyorsa ve herkes bunu biliyorsa bitiyorsun orada. Sen kendini artık kendine güvenemiyorsun, onurundan emin olamıyorsun, bitiyorsun. İşte cehennem azabı öyle bir azap diyor. Orası diyor, çünkü diyor Rabbimiz diyor bizden, o müminler öyle derler. Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Çünkü onun azabı büyük bir iflastır. Büyük bir iflastır. Borçlunun yakasını bırakmayan bir alacaktır o. Bırakmaz yakamızı. Maazallah. İnneha sa'at mustaqarran ve muqa Orası karar kılınacak yer olarak da, devamlı kalınacak, ikamet olunacak yer olarak da çok kötüdür, çok zorludur. Rabbim bizi koru diyorlar. Rahman'ın kulları. Yani i̇şte geceleyin ibadete kalkacağımız zaman yapacağımız duayı da öğretiyor Cenab-ı Allah. يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ ve Kıyama, Tamam mı? Kıyamlarında değil, kıyamda sadece Kur'an okunur. Secde hallerinde ne yaparlar? Rablerine böyle dua ederler. رَبَّنَا صَرِفْ anna عَذَابَ جَهَنَّمُ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَابًا اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَابًا Bir şeyi bir şeyi ...reddetmek, istememek... ...onun... ...karşıtındakine talip olmak demektir. Cehennemden uzak kılınmamızı istiyorsak... ...cenneti istiyoruz demektir. Ve... ...isteğimize uygun amel sergilememiz gerekiyor. İsteğimizle amelimiz örtüşmüyorsa... O talebimiz, o isteğimiz samimi değildir demektir. Ya Rabbi ben cehennemden koru, güzel. Fakat cehennemden korktuğumu ortaya koyan hiçbir iş yapmıyorum. Ne Rabbimin emirlerine riayet ediyorum maazallah, ne yasaklarına uyuyorum. Ben bu sözümde ne kadar sadıkım. Ne kadar doğruyum? Tartışılır. Tartışılır. O halde müminin tutarlılığı kalbi, dili ve ameliyle aynı istikamette yürümesiyle ölçülür. Dilim bir şey söylüyor. Kalbim bir şey söylüyor. Olmaz. Şairin Dediği gibi Tövbe derlep Subha derkef Dil kari günah Tövbe mihaet Z istiğfâri barcıyor. Dudağımızdan tövbe düşmüyor. Elimizden tesbih düşmüyor. Fakat kalbimiz günah peşinde. Yaptığımız bu tövbe Bize gülüyor diyor. Tövbe bizim tövbe edişimize gülüyor diyor. Onun için müminin dili, kalbi ve ameli istikamet üzere olmak durumundadır. Aynı istikamette gidecek. Bu da Rahman'a kulluk istikametidir. Bu istikametten Rabbim bizi ayırmasın inşallah. Böylelikle de kötü bir yer ve karargah olan cehennemden de bizi muhafaza buyurmuş olur inşallah. Biraz sonra devam ederiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim 67. ayet kerime Müslümanın şahsında aynı zamanda Müslüman ümmete ifade yerinde ise sahip olduğumuz imkanlardan nasıl yararlanacağımız ve bunları nasıl değerlendireceğimiz ile alakalıdır. Buna günümüzde ekonomi politik derler, ekonomik siyaset derler, bir şeyler söylerler. Onlar onu desinler, biz bakalım Rabbimiz burada bu işi nasıl düzenliyor, nasıl rayına oturtuyor, onu bir görelim. Evvela şunu bilelim ki bu ümmeti Allahü Teala vasat bir ümmet olarak yaratmıştır. Siz insanların menfaati <gülüyor> için çıkartılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Dediği gibi es billah ve kedaile kejâl-nakum ümmeti vasata, ltekunu şehada ala وَيَكُونَ rasul عَلَيْكُمْ شَهِيدًا buyuruyor. Biz işte böylece sizi vasat bir ümmet yaptık. Niçin? İnsanlara karşı şahitlik edesiniz diye. Ve Resul de size şahitlik etsin. Vasat ümmet sadece sadece efendim şu veya bu alanda değil. Her alanda Ümmetin, muhtedil olduğunu görüyoruz. İnançta biz ne Yahudilerin Allah'ı insanlaştıran aşırılığını kabul ediyoruz, ne Hristiyanların insanı ilahlaştıran aşırılığını kabul ediyoruz. Biz Allah Allah'tır, kul da kuldur diye biliyor ve iman ediyoruz. Al sana. İtikatta Vasat Biz ne Nuh Aleyhisselam Gibi Erken Bir Ümmetiz Gelmiş Bir Ümmetiz Ne De efendim, Kıyamete Çok Yakın Bir Zamanda Gelmiş Ortaya Çıkmış Bir Ümmetiz Biz Adeta Zamanın Tam Ortasında Yani Beşeriyetin ifade ise ruhi ve fikri tekamülünün tamamlandığı ve artık bu mükemmellikle imtihan edilmeye başlandığı bir dönemin ümmetiyiz. Ümmetin coğrafyası da adeta vasat bir coğrafyadır. Dünyanın ne tam doğusundayız, ümmet olarak coğrafyamız itibariyle ne tam batısındayız adeta dünyanın tam böyle basatında oturuyor. Bunun da ehemmiyeti büyük. Bu coğrafi konumun, ümmetin coğrafi konumunun ne kadar kıymetli olduğu üzerinde jeopolitik ve stratejist yaklaşımların çok söyledikleri şeyler var. Onun üzerinde duracak değiliz. Söylemek istediğim şu, allah Teala daima hayrı ve doğruyu iki aşırı ucun ortasında takdir buyurmuştur. Aşırılıklar kadar insanı tüketen, insanı yoran, insanı hatta kendisine ve başkalarına zararlı hale getiren başka hiçbir şey yoktur. Onun için diyelim ki hiçbir deliliniz yok bir konuda. Aşırı uçlara bakın, uzak durun, ortada durun. Allah'ın iziyle doğruyu bulursunuz. Ehli er sünnetin mesele akidesi kadriye, kaderiye ile cebriye arasında ortada bir yerdedir. Biz ne kaderiyeciyiz ne ceberiyeciyiz. Kadere hak ettiği gibi, olduğu gibi Kur'an ve sünnete açıklandığı gibi en mutedil şekliyle iman ederiz. Kul fiillerinden mesuldür deriz. Kul fiillerini yaratıyor demeyiz. Dolayısıyla kul kaderin önünde bir rüzgarın önündeki fırtınalı bir rüzgarın önündeki bir çerçöktür de demeyiz. Kulun bir iradesi var, bir sorumluluğu var. Buna karşılık Allahü Teala'nın da kainata tartışmasız hakim olan hükmü var. Bizim şeyimiz bu. İşte burada bu göreceğimiz ayet-i kerime bize dünya maişetinde... Nasıl davranacağımızı gösteriyor ve göreceğiz ki bu da nedir? Bir itidaldir, bir vasat, vaziyettir, vasat bir duruştur, vasat bir tavır alıştır. İstedu bilâh. Ve olar <gülüyor> ki, eğer emfakû, yârîn yârîn yârîn yârîn yârîn yârîn Kur'an-ı Kerim'in çok büyük özelliklerinden birisi de oldukça çetrefil konuları hatta özel bir meseleymiş gibi ele aldığı bir konuyu son derece kolay ve benzeri her durum için geçerli olabilecek bir üslupla bir arz edişle anlatmış olmasıdır. Diyor ki ve o müminler Rahman'ın o iyi kulları öyle kimselerdirler ki harcadıklarında israfa yönelmezler. İsraf etmezler. Aşırı harcamazlar. Velem yakturu kısmazlar da. Takdir alabildiğine kısmak demek, azaltmak demek ve kan between zalik onların harcamaları israf ile eli sıkılık arasında kıvam tam dengede tam itidaldedir benzeri bir ifadeyi daha önce görmüştük İsra suresinde estağfurullah ve la tec'al yedeke maglulatan ila unukika وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَصْتِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا Elini boynuna bağlanmış kılma. Esirler gibi olma. Esirin eli boynuna bağlı tutulur. Bu şekilde o zaman öyleydi. Bu şekilde bağlanır. E bu gariban ne zaman elini çözecek, ne zaman başkasına hayır için elini uzatabilecek. Böyle olma diyor. Ve la tebsut hekkullel bas. Ama bildiğine de öyle eli açık olma sonuna kadar. O zaman sevenlerin seni kınar. Sevmeyenler dolayısıyla da sıkıntı çekersin. Allah Allah. Şimdi şimdi İnsanoğlunun her bir kulun üzerinde alakası olduğu herkesin üzerinde hakkı var. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Hani sahabilerin biri diyor ki ben gece boyu hep namaz kılacağım, uyumayacağım. Öteki diyor ki ben her gün oruç tutacağım, hiç oruç açmayacağım. <Gülüyor> Bir diğeri de diyor ki ben de evlenmeyeceğim. Peygamber aleyhissalatü selam ne diyor? Siz misiniz böyle söyleyen? Evet, hayır olmaz bu diyor. Evet. kendisini örnek gösteriyor. Konuda da onu örnek alacağız her konuda olduğu gibi. Ne diyor? Diyor ki bakın diyor. Vallahi aranızda benden daha çok Allah'tan korkanınız yok aranızda Allah'tan en çok korkanınız benim. Ama ben ne yapıyorum? <gülüyor> Uyurum, uyanır namaz dakikaları. Demek ki gündüzün işini aksatacak kadar teheccüde kalk demiyor Cenab-ı Allah ve Peygamber. Gündüzün işine gidemeyeceksin. E o yaptığın işte, ister iş senin olsun. Kul hakkı var yerine göre. Başkanın haklarını vermeyeceksin olmaz diyor ki evet aranızda en çok Allah'tan korkanınız benim diyor ama uyurum da uyanırım da kalkarına maskalarım yani orucu da tutarım tutmadığım zamanlar da olur hanımlarla da evlenirim evlenmek benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Ondan sonra diyor ki, bakın diyor. Senin nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Seni yorgun argın düşürecek, bitirecek bir teheccüden bahsetmiyoruz. Mesela. Nefsinin üzerinde hakkı vardır. Seni sürekli olarak... Nefsini öldürecek şekilde şundan mahrum et, bundan mahrum et, şunu verme, bunu verme, ne doğru dürüst yemek ye, ne doğru dürüst elbise giy. Yok bunu da istemiyor. Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Senin misafirlerinin senin üzerinde hakkı vardır diyor. Eşinin senin üzerinde hakkı vardır. Elbette Rabbimizin de üzerimizde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını vereceksin. ...her hak sahibine... ...hak kalıveracaksın. Bu mudur? O halde... ...infak... ...infakın iki manası var. Birisi... ...kendi geçimimiz... ...daha doğrusu kapsadığı iki önemli nokta var. Kendi geçimimiz... ...ve geçindirmekle yükümlü olduğumuz... ...kimselerin... ...nafakası... ...iki diğer hak ve ihtiyaç sahiplerine farz ve nafile olarak, zekat başta olmak üzere nafile tasadduk ve yardım olarak yapmamız gerekenler. Bir kimse düşünün, insanların ihtiyaçları için koşturmaktan büyük bir zevk alıyor ve bu hayrı ihmal etmiyor. Fakat o kadar çok koşturuyor ki Akşam evine götürecek ekmeği bulmak için çalışmamış. ve yani bunu bulamıyor. O güzel. Fakat bu kadarından itibaren yani maişetini sağlamak durumunda olduğu, nafakalarını sağlamak durumunda olduğu kimselerin maişeti aleyhine bu kadar koşturması güzel değil. Her hak sahibine ne demişti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ve a'tiküllezi <Sessizlik> Her hak sahibine hakkını vereceksin. Ben efendime söyleyeyim İslam'ı anlatmak için, tebliğ etmek için elhamdülillah yedi günü haftanın yedi gecesi saat on ikiden önce, on birden önce evime varmıyorum. Kusura bakma. Sen bunu yaparken güzel yapıyorsun ama birilerine de zulmediyorsun. Senin çoluğuna çocuğuna ayıracağın bir vakit olmalı. Onlarla ilgileneceğin bir zamanın olmalı. Sen onların terbiyesiyle uğraşmazsan, onların ihtiyaçlarını karşılamak için sen koşturmazsan, kim koşturacak? Bunun tersi de israftır. Gecenin yedi gecesi, haftanın yedi gecesi, bir Allah'ın kulu için, faydalı olmak için bir vakit ayırmıyor. Bir zaman ayırmıyor. Evet, ben önce aileme faydalı olmak durumundayım. Doğrudur. Fakat ümmetin de senin üzerinde hakkı vardır. Ümmetin de senin üzerinde hakkı vardır. O halde dengeyi tutturmasını, dengeyi kurmasını bilmemiz lazım. İşte kavağın Kıvamında tutacaksınız her bir şeyi. Kuvamında olmayan hiçbir şey olmaz. Bu budur. Yemek için de böyledir. Dövmek için de böyledir. Eğer dövülecekse başka işler için de. Hepsi için. Her şeyin itidal. İtidal nedir? Hak ettiği kadarını vermektir. Gerektiği kadarını vermektir. Ve ve ...başkasına zulmetmemektir bu arada. Çünkü peygamber ne buyurdu? Ve a'ti kullezi hakkın hakkı. Ve her hak sahibine... ...hakkını ver. Hakkını ver. Borç alıyorum... ...sadaka veriyorum. Olmaz ki. Olmaz. Borç alıyorum sadaka vermemek için bahane yapıyorsun. Bir cimriden bahsederlerdi küçüklüğümde. Zengin. Gelirdi bir ihtiyaç sahibi ondan 10 on lira, 100 lira, 50 lira varlıklı kimse. Varlıklılar da nadir o zaman. Adam sabah uyanır, uyanmaz ilk işi ne? Orta halli birisinden 5 lira 10 lira borç almak. İlkişi bu. Ondan sonra birisi ondan borç almaya gelecek olursa yemin eder. Vallahi sabahleyin filan kişiden 10 lira borç aldım. 5 lira borç aldım. Doğru söylüyor. Fakat sahtekarlık dolu bir doğru. Hayırdan kaçmak için uydurulmuş bir doğru. Allah'ın bir kulunun ihtiyacını görmemek için maalesef nefsinin kendisine hile öğrettiği bir doğru. Görmüş de doğru. Fakat yapılan o doğrunun maksadı doğru değil. Niye? Yahu, Peygamber aleyhissalatü demiyor mu? Bir kişiye bir miktar malı iki defa veya aynı miktardaki malı iki defa borç vermek, onu bir defa tasadduk etmek gibidir. Adam borç vermemek için bu hileli yola başvuruyor. Bu da ayrı bir üzülür. İtidalden kaçıştır bu da. Yani dengeyi mümin olarak tutturursak Dünyada zaten dengesizlik azalır veya biter. Dikkat ibretli bir hadisedir. Daha önce belki bir iki sefer anlatmış olabilirim. Adamın biri zengin bir arkadaşına dostuna ziyarete gidiyor. Yolda geçerken bakıyor ki bir fakir açlıktan yerlerde sürülüyor. hikmet ilahi deyip gidiyor. Zengin arkadaşına gidiyor, bakıyor ki ipek halısı üzerinde atmış koranıyor. Neyin var diyor? Vallahi çok yemek yedim. Bir <gülüyor> defa <Mide> sabında kuranıyor. <gülüyor> diyor ki zenginin karın ağrısı fakirin açlığının intikamıdır. Ya Günümüzde insanlar önce en azından dünyanın kuzeyi ve batısı böyle. İnsanlar önce yemeklerine olabildiği kadar para harcarlar. Ondan sonra o kiloların zararlarından korunmak için, zayıflamak için para harcarlar. Afrika'da da gariban insanlarımız açlıktan ölürler. Bu dengesizliği Allah yaratmadı kardeşim. Yani allah Teala bu dengesizliği insanlığa dayatmadı. İnsanların insanların yanlışı bu dengesizliği doğurdu. Biz eğer itidalli kazanır, itidalli harcar, itidalli infak edersek, malımız artacaktır. İsraf ettiğimiz kadar iktisatlı davranırsak israfımız ne olacak? Artacak. Artacak. Fakat biz kendimizi öyle şartlandırmışız ki eğer borçlanarak harcamasak en azından harcadığımızın, kazandığımızın tamamını harcayacak noktada bulunuyoruz. Ya iktisat edip artırıp bir başka Müslümanın ihtiyacını karşılamak için kendimizi bir şekilde dizginlemesi bilmiyoruz ve düşünmüyoruz. Böyle bir şey nasıl olur? Başkalarına yardımcı olmak aynı zamanda sahip olduğunuz servetin bereketidir. Başkalarının gücünü, zayıflığına gücünüzden bir şeyler eklemek güç transferi yapmak ifade değerindeyse nedir? Gücünüze Allah-u Teala'nın ihsan ettiği berekettir. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ مَا دَامَ الْعَبْدُ Kul, kardeşinin yardımına koşmayı sürdürdüğü sürece Allah da kulun yardımında olacaktır. Kula yardımcı olacaktır. Bereketimiz buradadır işte. Yoksa bencillik bizi israfa sürükler, başkasına bir şey vermeye gelince cebimizde akrep oluşur. Uzatamayız. Elimiz cebimize inmez. Yani burada Cenab-ı Allah'ın örnek verdiği israf etmemek, kısmamak ve ikisi arasında orta bir yol tutturmak meselesi, infak ile ilgili yöntem aslında İslam'ın ve bu ümmetin temel karakteridir. Vasatilik. Her şeyde itidal, her şeyde denge. İşin esası bu. Allah'ın Rahman'ın kullarının nitelikleri sayılmaya devam ediyor. Vellezine lâ yed'ûne me'allâhi ilâhen âkâr. Bunlar aynı zamanda itikadi ve ameli bakımdan israfın aşırılıkların örnekleridir. Onlar öyle kimselerdir ki la yed'ûne me'allâhi ilâhen âkır. Allah ile birlikte bir başka ilaha dua ve ibadet etmezler. Dua ibadetin özüdür. Onun için duadan kasıt bütün ibadetlerdir. Allah'a yapılması gereken ibadetlerin hiçbirisini Allah'tan başkasına yaparak Allah'tan başkasına dua etmezler. Allah'tan başkasını yardıma çağırmazlar amellerini kabul etmesini istemezler. Bir diğer aşırılık ondan hemen sonra ondan da uzaktırlar. Rahman'ın kulları. ve يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّةِ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا bilhak demek ki şirkten sonraki en büyük günah haksızca bir canı öldürmektir. Ya aldu ve onlar ayetimle halini söylüyorum, onlar Allah'ın haram kıldığı canı hakkı ile olması hali dışında öldürmezler. Demek ki öldürülmenin hakkıyla olacağı haller var. Öldürülmenin, öldürmenin, öldürmenin hak olduğu hallerde öldürmemek haksızlıktır. Haksızlıktır. Canım çekti öldürdüm. Aman Allah'ım. İyi benim de canım çekti. Seni öldüreceğim. Can çekmeyle, keyifle bir iş olmaz. Allahü Teala'nın hayvan dâhil hatta bitki dâhil bütün varlıklar evet. evvela Allahü Teala'nın himayesi ve teminatı altındadır. Mümin olarak yeryüzünde Allah'ın halife tayin ettiği kimseler olarak Allah'ın yarattıklarında ancak onun izin verdiği şekilde tasarrufta bulunabilir.